Bunun sebebi şudur, bir toplum kendilerinde bulunan iyi davranışları değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez ve şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.